Haccın iki rüknü vardır. Üç farzı vardır demiştik. İkisi rükündür. Bu rükünlerden birisi Arafat'taki idi. İkincisi farz olan tavaf idi. Diğer farz olan, diğer ifadeyle şart olan ise ihram idi. Hac için ihrama girmek idi. Bu kelimeye şunun için döndük. Arafat'taki vakfenin rükün vakti Arafat'ta öğle ile ikindi namazını kıldığımız andan başlayarak fecre kadar devam eder. Yani biz Müzderife'de fecre bekleyeceğiz. Müzderife'deki bizim o fecir bekleme anımıza kadar Arafat'taki rükün vakti devam eder. Tekrar netleştirmek için geri dönüyorum. Bir insan Arafat'a öğleden önce yetişmişse öyle yetişmişse o insan gün batımına kadar durursa kamil olarak rükne yerine getirmiştir. Gün batınca kadar Arafat'a da terk etmemelidir. Bu da vaciptir. Tamam. Gün battıktan sonra oradan ayrılırsa hiç mahsul yoktur. Ama gündüz bu dediğimiz vakit diliminde oraya yetişemeyen insanlar akşam vaktinde oraya gelseler de Yatsı vaktinde gelseler de fecre kadar gelseler de bu rükmü orada bir müddet dururlarsa yapmış sayılırlar. Bu o vakitte yetişemeyenler içindir. Tekrar ediyorum. Gündüz öğleden akşama kadar yetişemeyenler için rükün vakti fecre kadar devam eder. Ama normal seyirde yetişenler ve gelenler için ne yapılır? Gün matımından sonra oradan akılır. Müzdelife'ye gelinir. Müzdelife'de akşam namazı ile yatsı namazı cem ederek kılınır. Dolayısıyla akşam namazı henüz Arafat'tayken veya yolda, Müzdelife yolundayken kılınmaz. Nereye bırakılır? Yatsı namazının vaktine bırakılır ve yatsı namazıyla birlikte Nerede kılınır? de kılınır. Çünkü Allah Resulü böyle yapmıştır. Bu cem vaciptir. Arafat'taki sünnet idi. Müzderife'deki cem ise vaciptir. Tamam. Bu cem şöyle yapılır. Ezan okunur. Arkasından akşam namazı için kamet getirilir. Akşam namazının önünde sünnet olmadığı için direkt bundan ne ile başladık? Farzla başladık. Akşam namazı için kamet getirilir. Akşam namazına niyet edilirken bu namazı cem-i tehir ile kılmak üzere niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için akşam namazını cem ve tehir ile kılmak diyerek niyet edilir. Bu niyet de önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü bu namazı biz vaktinde kılmadık. Neden kılmadık? Resulullah'ın bize öğrettiği sünnete uymak için kılmadık. Niyetin de dile getirilmesi, zihinde canlı tutulması bu şuurun bir alametidir. Kendiliğinden bu geriye kalmadı demektir. Ya Rab Resulüne uyarak biz bunu geri bıraktık demektir. Dolayısıyla bundan dolayı ecir alınır. Ancak bu namazın geriye bırakarak kılınması ikindi namazının Arafat'ta öne alarak kılınması kadar ağır değildir. Neden? O vakti girmeden kılınan bir namazdır. İslam'ın normal şartlardaki bütün prensiplerine aykırıdır. Bu ise geriye bırakılarak kılınan bir namazdır. Geriye bırakılarak kılınan namaz Eda olmasa da normal şartlarda kaza olarak geçerlidir. Anlaşıldı? Bu yüzden Arafat'taki cemin şartları daha ağırdır. Müzderife'deki cemin şartları daha hafiftir. O yüzden Arafat'takine Ebu Hanife Rahimullah sünnet diyor. Buna vacip diyor. Tamam? Bunun hikmi vaciptir. Akşam namazını Tekrar ediyorum. Ezan okuduk. Sonra akşam namazı için kamet getirildi. Sonra akşam namazını kıldık. Akşam namazını kıldık. Arkasından teşrik tekbirleri getirdik. İmam da cemaat de ayağa kalkarlar. Yeni bir kamete ihtiyaç olmadan yatsı namazının farzını kılarlar. Yatsı namazının sünneti de araya sokulmaz. Kamet de yeni bir kamete de ihtiyaç yoktur. Bu cem vaciptir. İlk getirilen kamet ikisi için de geçerlidir. Tamam. Böylece yatsı namazına durduk. Yatsı namazını kılarken cemi tehil diye niyet etmeye gerek yoktur. Neden? Çünkü yatsı namazı zaten vaktinde kılınıyor. Anlaşıldı? Yatsın dolayısıyla yatsı namazına niyet ediyoruz. Ve birlikte yatsı namazını kılıyoruz. Tamam. Yatsı namazını kıldık. Tabi akşamda yatsı da normal namaz hayatta olduğu gibi cehri olarak kılınır. Arafat'takiler hafi olarak idi. Gündüz namazlar olduğu için bu cehri'dir. Yani kıraatlar açıktan okunur. Tamam. Kıldık. Yine teşrik tekbiri getirdik. Cem bitti. Arkasından yatsı namazının son sünnetini kılabiliriz. Neden? Kılmamaya mani hiçbir hal yok. Seferiliğin serbestliği var sadece. Dolayısıyla cem bittikten sonra son sünnet kılınabilir. Arkasından da fitir namazı kılınabilir. Böylece namazımızı tamamladık. Şimdi sıra neye geldi? İstirahata geldi ama millet istirahat etmez. <gülüyor> taş toplama. Millet taş toplama faaliyetine girdi. Şimdi taş toplayacağız. Taşlarımız ne kadar olacak? Fındık büyüklüğü ile nohut büyüklüğü arasında deniyor. İyi bir tariftir. Nohut büyüklüğü veya o civarda diye eskiler tarif ederdi. Çünkü o eskiler bizim Karadeniz'in fındığını bilmiyorlardı. Fındığı öğrenince tarif kolaylaştı. <gülüyor> Fındıkla nohut büyüklüğü arası tarifi çok iyi bir tariftir. Yani istenen o büyüklükte bir taştır. Hem bununla ibadet yerine gelmeli, hem birine isabet ettiğinde yaralamamalı, hem de atılan taş görülmelidir. Görülmeyecek kadar minnacık taş olmamalı. Taş demeyecek kadar küçük taş taşta olmamalı. Birisinin kafasını yaracak taşta olmamalı. Bütün bu tarifleri yan yana getirdiğinizde ne oluyor? Fındık büyüklüğü ile nohut büyüklüğü arasındaki tarif tam oturuyor. Taşları toplayacağız. 70 adet taşın müzdelif eden toplanması en doğru olandır. Ancak bitmedi. Sünnet olan ilk günün taşının müzdelifeden alınmasıdır. İlk gün kaç taş atacağız biz? Yedi taş atacağız. Sadece Cemre akabı atacağız, yedi taş atacağız. O günün taşlarının müzdelifeden alınması sünnettir. Onu yedi almamalıyız. Pratik hayata dönüyorum şimdi. 7 almamalıyız, 10, 12, 15 işte elimize ne keceyse o kadar almalıyız eğer ilk günün taşını toplayacaksak. Çünkü taş atarken elimizi kaldırdık arkadakinin eline çarptı, gitti bizim taş, kaldı 6 olmamalı. Yani yanımızda yedek taşla bulunmalı veya attık doğru atamadık, kaydı elimizden düştü ve benzeri gibi tehlikelere karşı yedek taşımız. Bir başka ifadeyle yedek mermilerimiz olmalı. Ne olur ne olmaz diye. Tamam. Bu açıdan birkaç tane taş fazla almakta fayda var. Tekrar ediyorum. İlk gün atılacak taşları buradan almak sünnettir. Diğerlerini de almak için en doğru yer burasıdır. Onun için baştan 70 taşı da buradan almak doğrudur dedik. Ancak diğer taşlar iyi dikkat ediyorsunuz ifademe temiz yerden almak şartıyla taş temiz olacak. Mescitlerden almamak şartıyla iri taşları öbür taşlara vurarak, kırarak elde etmemek şartıyla bir şey daha var. Atılan taşı açık gözlü gelip oradan alıp bir daha atmamak şartıyla tamam. yığılan taşları alıp bir daha atmamak şartıyla her yerden alınabilir tamam dört tane şart saydık bir temiz yerden olacak iki iri taşlar kırılarak elde edilmeyecek üç mescitlerden alınmayacak şimdi mescitlerde pek taş kalmadı ama alınmayacak dört atılan taşlar alınarak bir daha atılmayacak ...bu saydıkları mekruhtur. Anlaşıldı mı? Yine de taş atma yerine gelir ama mekruhtur. Her yerden alınabilir. Şimdi bu bilgi öğrenildi ya yalnız... ...bu müftülere söyleniyor. Müftüler de hacılara... Müzderife de taş toprayacak diye uğraşmayalım... ...şuradan bulduğunuz yerden taş alın diyor. Bunu şunun için söylüyorum... Arafat'taki vakfa anında bakıyorsunuz hacımız gitmiş taş topluyor. Müzdelife'den öne kaydırılması ciddi hatadır. Müzdelife'den sonraki günlerde herhangi bir yerden alır. Ama siz vakfı anına gelip taş toplamayı boş duracağınıza taş toplayın derseniz millete, bu ciddi bir hata olur. Ama kitabı bilgi böyledir. Tekrar ediyorum. Diğer taşlar, her yerden, her taraf, deminki saydığım şartlarda alınabilirler. Bunu biraz da şunun için vurguladım: İnsanlarımız sadece 70 taş müzedirfeden alınır zannediyor. 70 taşı bir araya getirmek için bir, iki, üç, beş derken kayboluyor. Taş kovalayacağım derken orada bulacağım, şurada şu kadar bulacağım derken müzedirfede 100 metre ilerseniz, ilerleseniz kaybolursunuz. Kaybolma oranı %70-80'dir. Kendinize de fazla güvenmeyin. En çok kendine güvenenler kayboluyor. Orada çadırlar yok. Orada adres arayacağınız bir belli rengi noktaları yok. Orada herkes ihramlı. Herkes birbirine benziyor. Kafileler de birbirini andırıyor. Bir de bu taş toplarken dalmış gitmiştir. Bir bakmış kafasının kendisi kafilesine benzeyen bir grup gidiyor. Levhalara da benziyor. Oradaki şeyler de benziyor. Bir gidiyor onların peşine, onlara uğraşırken geri dönüyor. Yani trafik etten karışıyor. Bir panikleme yaşanınca etten karışıyor. Kayıpların yüzde sekseni hemen hemen ya ilk geliş anında kabe tafından sonra olur veyahut da nerede olur? Müzderife'de olur. Üstelik bir şey daha var. Kaybolan hiç suçlu değildir. Hep onu kaybedenler suçludur. Siz beni niye kaybettiniz diye Başkalarına suçlamaya devam ederler. Hesabı da başkasından sorarlar. Onun için illa yetmiş taş toplayacağım diye uzaklaşıp gidilmemeli. Dolayısıyla çevresinde yeterli yoğunlukta taş bulamıyor ise ilk gün atacağı taşları alması ve bulması yeterlidir. Anlaşıldı? Taş toplama bu. İlk defa biz Almanya üzerinden hacca gitmiş idik. Almanya'da daha önce hacca gitmiş bir tanesi bize, bizi, onları, onlar tecrübeli hacı, biz civciv. Bize sordu, el feneriniz var mı? Hayırdır dedik, haçla el fenerinle ilgisi var. de nasıl taş bulacaksınız dedi. Eyvah dedik biz, ilk fırsatta bir el feneri aldık. <gülüyor> Biraz sonra o da yetmedi arkasından, sizin taş koyacak keseniz var mı dedi. Başımıza bir iş daha ona gibi şey, şey şimdi ışık da var şu da var bu da var. El fenerlerine gerek yok. Ama hadiseyi o kadar zorlaştırılıyor ki bu sefer insana hakikaten aceminin gözü korkuyor. Taşları böyle şekilde topladık. Bizim e, hani hani mezhebimizde taşları yıkamak sünnettir. Başka kaynaklarda leyse bir şey der. Yani böyle bir sünnet yoktur manasına. Bu bu dereceye kadar sünnettir. Bizde de yıkanmasının sebebi şudur. Bu taşlar artık bir ibadet için kullanılacaklar. İbadet için kullanılacağına göre hem temiz olmalı hem de içinde taş cinsinden olmayan bir şey varsa ortaya çıkmalı. Çünkü toprak atamazsınız. Toprağın küçüğüne yuvarlan tokalak derlerdi. At, at, at, atamazsınız. Haliyle ne attığınız şey taş olmalı. Böylece taş ortaya çıkar. Tamam mı? Taşlarımızı topladık. Sonra istirahat edeceğiz. Çok yıldızlı gök kubbenin altında. istirahat edeceğiz. Ne zamana kadar? Sabah namazına kadar. Sabah namazına kadar bir dünya ezan okunur. Onlara da aldırmayacağız. <gülüyor> Çünkü her müzdelifeye inen kafile elinde megafon bir ezan okumaya kalkıyor. Şimdi bu bizim dışımızdakilarda daha çok geçerli yaygın olarak. Hacılarımız da aceleciliğe çok meraklıdır. Topluluğun psikolojisi bu. Hacıya diyorum ki çok güzel de bir yer buldum tertemiz. Kimsenin gelmediği bir yer. Orada, Oraya ait çeşmede var. Bakın diyorum sabah neyin saat beş buçukta oluyor. Beni günlerinde uykusuzluğu var. Beni beşten önce uyarmayın. Tamam mı? Sık sık ezan okunacak, onlara da itibar etmeyin. Her gelen kafile ezan okuyor, bir de öbürlere ezan okuyor diye sabah ezanını okuyan da var. İkisi karba karışık. Asıl ezan merkezi caminin, camiyle gibi meşar Haram Mescidi var or orada. Peygamber Efendimiz e, Müzdelife'deyken orada namaz kıldırmıştır. Meşaril ı Haram Mescidi'nde asıl ezan bu caminin hoparlörlerinden okunan sabah ezanıdır diye tembih ediyorum. Saatini de veriyorum okunacak. Saatini uzanıyorum. Saat üç buçukta uyandırıyor. Hocam ezan okunuyor. Yahu Allah'tan korktuyorum Bu hani ben size cami... Ama hocam hoparlörden okunuyor. <gülüyor> Birisi megafonla taşın tepesine çıkmış ezan okuyor. Hoparlörden okunuyor. Sabaha kadar bütün tembih... Onun arkasından da tembih ediyorum. Bütün tembihlere rağmen dört beş kere uyanıyorsunuz. Zaten uyku da kalmıyor sonunda. netice itibariyle... Vakit girmeden kılınmamalı. Bunu esasen bastırarak söylüyorum. Keşke orada pratik hayatın içerisinde ol. Göreceksiniz. Yalvarıyorsunuz gruba. Bak diyorsunuz. Mekke'deyken namazı kaçta kılıyordunuz? Bir de Mekke'de namaz ilk vaktinde ezan okunur. Türkiye'de bu vakitlerde geciktiriler okunuyor. Ramazan hariçinde. Mekke'de ise bir gece ezan okunur. Sahur için ilk ezan bir de insak vaktinde ezan okunur. İlk vaktinde okunur. Mekke'de ise bu namazı beş buçuk civarında kılıyordunuz. Gelirken ben saate baktım. Sabah namazı beş otuz beşte oluyor. Misal olarak söylüyorum, beş otuz beşte oluyor. Dolayısıyla şu anda beşte namaz kılmayınız. Bak sabaha kadar diğer gruplar gitti, siz beklediniz. Sabah namazınızı tam kılın, gidiniz diyorsun. Olur olur diyor hocası. Yani ondan evvel olur olur diyor. İkna edemiyorsunuz, gözünüzün önünde. Saat 5 civarında namazı kılıyorlar, sonra kalkıp gidiyorlar. Bu ve benzeri hadiseler aceleciliğin getirdiği, direnç kırılmasının getirdiği sıkıntılar yaşanıyor. Bir namaz kendi vaktinde kılınınca namazdır. Bu gerçeği unutmayalım. Tamam, dolayısıyla sabah vakti giriyor. Sabah ezanı okunur, sabah namazının sünneti ve farzı kılınır. Sabah, namazı, sabah Müzderife vakfesi sabah namazından sonradır. Tekrar ediyorum. Müzderife vakfesinin zamanı sabah namazından sonradır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını kıldırmıştır. Arkasından vakfe duasını yapmıştır. Vakfede bulurmuştur. Ortalık ağarınca oradan minaya doğru hareket etmiştir. Tamam. Buradaki vakfe, Arafat'taki vakfe kadar uzun değildir. Burada da sünnete uygun olarak müminler birlikte dua etmeliler, vakfelerini yapmalılar. Burada bir şey daha var. Burada... Hanefilerde biliyorsunuz sabah namazını isfar vakti dediğimiz aydınlık vaktinde kılmak asıldır. Sünnete daha uygundur. Daha faziletlidir öyle diyelim. Müzderife de ise efendimiz gales vakti denilen ilk karanlığın koyu olduğu vakitte kılmıştır. Dolayısıyla Hanefilerde de sabah namazını müzderife de gales karanlığın daha hakim olduğu dilimde kılmak daha faziletlidir. Bu isfar vaktinin istisnası olarak vakitlerde zaten zikredilir. Tamam. Namaz kılındı. Vakfe duaları yapıldı. Oradan hareket edilerek nereye gelinir? Mineye gelinir. Tabii bizim yol hattı üzerinde doğru olan ilk önce bir çadırlara gelmektir. Oradan da bir dinlendikten, mola verdikten sonra oradan taşlamaya hareket etmektir. Böylece birinci gün neye geldik? Mineye geldik. Eğer bir Mine'ye yaya yolu güzergahından gelseydik bizimki dokuzuncu yol sağ tarafta en sağda dağın dibindeki yoldur. Türklerin e, geldikleri akına gidip geldikleri yol. Tamam? Ama normal yaya güzergahından gelseydik 3, 4, 5 numaralı yollardan mesela gelseydik bu yolların ucu nereye açılacaktı? Meşaril Haram Mescidi'ne ve meydanına açılacaktı. Bu hattan yola devam etseydik biraz sonra üstü örtülü göl iyiliklere girecektik ya yolu güzergahında. Bunu şunun için zikrediyorum. Bu hattan gelenler bir müddet sonra Müzdelife sınırı bitiyor. Yaklaşık 70-80 sonra Mina sınırı başlıyor. Bu arada bir boşluk var. Ve Tekrar ediyorum bu Ye'ye güzelgahına dört ve beş numaralı yolların arasına rast geliyor. Bu aradaki boşluğun adı Muhadsar Vadisi'dir. Vadi Muhatsar kimdir, nedir? Fil ordusunun helak edildiği yerdir. Yani bu vadi Müzdelife ile Mina'nın arasındadır. Birinin sınırını bittiğini gösteren levha vardır. Bir müddet sonra minanın başladığını gösteren levha vardır. Diğer yerlerde müzderife levhası biter, mine levhası başlar. Burada başlamaz. Burada müzderife levhası gelir, müzderife sınırı biter. Yaklaşık 70-80 metre sonra ne başlar? Mine levhası başlar. Ebrehe'nin ordusu bu muhassar denilen vadi de helak edilmiş, perişan edilmiştir kuşlar tarafından. Daha önce söylediğimi hatırlıyorum, o kuşların adı Ebabil değildir. Ebabil kuş adı değildir. Şiirlerde de, ezgilerde de Ebabil kuşları şöyle yaptı falan desek de değildir kuşların tariflerinden anlaşıldığına göre cinsleri büyük ihtimalle vallahu alem çok nit değil ama kırlangıç olduğu anlaşılıyor. Kırlangıçların kanatları bedenlerine göre güçlüdür. Daha çok havada durmak için fıtraten yaratılmışlardır. Cinsleri de çok büyük değildir, iri değildir. Tarif edilirken de ona ona uyuyor. Kırlangıçların ayakları da vardır ama çok güçlü değildir. Onun için kırlangıçlar yere konmazlar. Sığırcık gibi, serçe gibi kırlangıçları yerde yürürken göremezsiniz. Onlar ya ağaçlara konarlar, en çok da çatılara konarlar. Yuvalarını da çatılarının altına yaparlar. Uçmak için yerden ayağı güçlü, kanadı da enli olduğuna göre, vücuduna göre, yaylanarak hareket edip de kanat çırpmaya başlayamazlar. Onlar kendilerini yuvadan salı verirler havadayken kanat açarlar, Uçmaya devam ederler. Avlarının çoğunu da havada yakalarlar. Uçan çekirgeleri, uçan kelebekleri ve benzeri yakalarlar. Veya ağaçlardakileri son derece süratli ve manevra kabiliyetleri de oldukça yüksektir. Bu kuş cinsinin olduğu anlaşılıyor. Yine de tekrar ediyorum, vallahu alem. Ama kesin bildiğimiz bir şey var, ebabil kuş adı değildir. Ebabil kuşların sürüler halinde gelişinin adıdır. Dalga dalga gelişin adıdır. Ebebiyle demek sürüler halinde geldiler. Termihim bi hicara. Her gelen sürü taşlarını attı yoluna devam etti demektir. Tasvir sanki şuna benziyor. Uçaklar filolar halinde olurlar. Savaş uçakları. Üçlü grup olurlar. Üç kişilik bir ekip. Sonra 3-9 kişilik bir ekip bu şekilde üçlü üçlü büyürler. Bir, bir yeri bombalayacakları zaman diyelim ki üçlü ekip alçalmaya başlar. Ön makinelileriyle hedefleri tararlar. Niye? Kendine nişan alıp atışa hedef seçilemesin diye. Uçak savarları susturmak ve kontrol altına almak için. Sonra hedefin üzerine alçalarını en son noktada bombalar bırakılır. Sonra Ters makineliler çalıştırarak, tarayarak oradan uzaklaşır, yeniden yükselirler. Buna ne diyorlar daha bu geliş ile? İniş, geliş, dalış, iniş, bombayı bırakış ve yükselişe sorti adı veriyorlar. Sortiler halinde ve dalgalar halinde bunu yaparlar. Yaklaşık olarak kırlangıçlar da sürüler haline gelmiştir. Bir sürü alçalmıştır, taşlarını bırakmış geçmiştir. Onlar uzaklaştıktan sonra ikinci sürü gelmiş dalış yapmıştır tane bırakıp gitmiştir. 60 binlik o yıllara göre son derece güçlü olan ordu. Peygamber Efendimiz Mekke'yi kaç kişiyle fethetti? 10 bin kişiyle. Bu ordu kaç kişi? 60 bin kişi. Ona göre düşününüz. 60 bin kişi olan o günlerde Yemen'den oraya gelinceye kadar önünde hiçbir gücün duramadığı bu orduyu kuşlar perişan etmiştir. Taşın isabet ettiği insanlar da hani iltihap kapma derlerle vücuda sirayet etmiştir. birisi bu taşları isabet eden hiçbir fert sonra yaşamamıştır. Perişen olmuşlardır. Vücutları kangirene dönmüştür ve helak olmuşlardır. Döküntüleri ancak Yemen'e dönebilmiştir. Yoksa ordu bütünüyle helak olmuştur. Bu hadise ne zamandı? Peygamber Efendimiz'in doğduğu yıl idi. Bu yıla ne deniyordu? Fil yılı deniyordu. Fil yılında Efendimiz dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar insanlar bunu kendilerine tarih etmişlerdir. Fil yılından iki yıl önce, fil yılından üç yıl önce, fil yılından beş yıl sonra, fil yılından iki yıl sonra gibi tarih olmuştur bu. Hani bir sahabeye soruyorlar. Diyorlar da sen mi büyüksün Resulullah mı? Sahabi cevap veriyor. Allah Resulü büyük, ben ondan üç yıl daha yaşlıyım. O fil yılında doğdu, ben fil yılından üç yıl önce doğmuştum. Verdiği cevap bu oluyor. Genellikle tarih için bu nevi bir şey kullanıyorlar. Muhassar Vadisi dolayısıyla neredeymiş? Müzdelife ile Mina'nın arasında, yol güzergahında, Mezikayn deniyor oraya, boğaz demek. Yani boğazın olduğu noktadadır. Ama dediğim gibi bize ayet yol en sağ taraftadır. Çadırlarda sağ tarafta genellikle insanlarımız ayrıca görmeye gitmişler, gitmemişlerse bu mıntıkayı göremeyebiliyorlar. Tamam. Böylece eğer bu vadiden ha, onu diyecektim. Eğer bu güverdahtan geçip bu vadiden geçiyor olsaydık, sünnet olan neydi? Bu vadiyi hızlıca geçmek idi. Efendimiz felaketlerin yaşandığı vadilerde. Hızlıca geçmeyi tavsiye etmiştir. Orada da eğlenmemeyi, mola vermemeyi, durmamayı daima tercih etmiştir. Aynı şekilde Efendimiz Medain Salih diye bilinen toprakları, yani Salih Aleyhisselam'ın kavminin helak edildiği toprakları hızlıca geçmiştir Tebu'a giderken. Ve böylece de tavsiye etmiştir. Medain Salih ayrıca gidip gezilmeye İbretlik için değer bir yerdir. Bu millet güçlü bir milletti. Dev kayalara oymuşlardır İçerilerine saray gibi ev yapmışlardır. Bir kapısı var. Şimdiki kapılardan çok gökleren kapılarından çok büyük. Şimdi kocaman bir kapı var. Kapıdan giriyorsunuz. Kayanın içerisinde katlar var. Kayalar oyularak Dolaplar var. Eşeğe konacak yerler var. Merdivenler var, pencereleri var. Hala bu binalar hala sapa sağlam duruyor. Bu binalardan oluşan caddeler, sokaklar var. Dev binalar var. İnşallah ben de birkaç tanesinin resmi var. Zaman içerisinde getirip paylaşılabilir. Hala duruyor. İbretliktir. Ancak orada bir millet helak olmuştur. Dolayısıyla Efendimiz böyle yerlerden geçişlerin hızlı olmasını istiyor. Hatta medain-i salih için ağlayınız diyor. Ağlamasınız bile simanıza ağlama duygusu yansısın bir milletin burada helaki vardır. Böylece ne yaptık? Orayı geçtik. Nereye vardık? Taşlama noktalarına varıyoruz. Peygamber Efendimiz taşlama noktasına varmadan önce sol tarafta şimdi Mescide i Hayif var. Mina'nın merkezi mescidinin adı nedir? Mescidi Hayif'tır. Orada konaklamıştır. Orayı kendisine Mina geceleri için mebit yani konaklama yeri edinmiştir. Namazlarını Peygamber Efendimiz orada kılmış kıldırmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah size buraya bir gölgelik yapalım mı diye sormuşlardır. Sahabiler Efendimiz hayır demiştir. Mine munâhumensebak Yani önce gelenin devesini ıhtırdığı yerdir. Ne demek? İlk gelip oturan o yerin sahibidir. Şahıs mülkiyetine girmez demek istemiştir. Öncelik hakkı, biz parka gidince bir ağacın dibine biz oturduysak orası bizim oluyor. Kamu mallarındaki kaide budur. Önce gelenin öncelik hakkı vardır. Efendimiz gölgeliğe bile razı olmamıştır. Burası bana aittir manası taşıyacağı için. Böyle bir şeye sebep olacağı için yaptırtmamıştır. Şimdi orada ne yazık ki şahıs binaları var, devlet binaları var ayrı bir konu. Ama hadis-i şerif böyledir ve sahittir. Oraya vardıktan sonra hazırlık yapıldıktan sonra öyle olmuştur. Öyle namazını kıldıktan sonra Efendimiz nereye gitmiştir? Taşlamaya gitmiştir. Tamam. Birinci gün nereye taşatılır? Cemreği Akabe'ye. Cemre, Akabe, Cemre Akabe, Mekke tarafında olan taşlama yerinin adıdır. Üç diyeyim hemen mendiller işe yarsın. Tamam. Mescide hayif yaklaşık şuradadır. Oradan çıkıp geliyorsunuz, küçük cemrenin yanından geçiyorsunuz, sonra orta cemrenin yanından geçiyorsunuz, sonra cemreyi akabe'ye geliyorsunuz. Mekke bu tarafta. Yani Mekkeye yakın olanın adı cemreyi akabedir. Bir başka ifadeyle, buna küçük, buna orta dediğine göre, buna büyük cemre de deniyor. Akabe Vadisi'nde olduğu için Cemre'yi Akabe'de deniyor. Buna gelinir. Bu ikisine taş atılmaz. Dolayısıyla buna gelinir. Ve ilk günün taşlanacak Cemre'si sadece budur. Yedi taş buna atılır. Taş demiştik. Nohut'la fındık büyüklüğü arasında olacak diye. Taş bu parmaklar arasına alınır. Atılış şekli. Tamam. Mümkün mertebe taşın düştüğü yeri görecek şekilde o taşın büyüklüğünün bir görme kapasitesi var. O taşı yaklaşık 50 metre ileriden atarsanız, ulaştırdığınızı düşünelim, göremezsiniz küçük taşı. O taşın nereye düştüğünü görecek bir uzaklıkta durmalısınız. Dolayısıyla çok uzaktan atılmamalı. Özellikle yollarda birçok şey uzaktan atış yapıyorlar. Taş nereye gidiyorsa Allah biliyor artık or oraya gidiyor. Hayır taşın düştüğü yer görülmelidir. Taş dolayısıyla ya cemre atılacak yere isabet etmeli ya onun yakınına düşmeli, uzağına düşmemelidir. Bu da görülmelidir. Yanlışlık oldu elinizden fırladı, atarken biri elinize çarptı da gitmedi ve benzeri veya düşmedi. Ters tarafa gitti. Siz ne yapmalısınız? O taşı iade etmelisiniz. Böylece yedi taş cemreyi Akabe'ye Bismillah, Allahu Ekber denilerek atılır. Geri geleceğim. Taş tekrar ettim. Ne olacak? Bu büyüklükte olacak. Tarif ettiğimiz gibi nohutla fındık arasında bu ellerin arasına alacaksınız ve üstten atacaksınız. Burada kibarlık sökmez. Değil. Neyse, ne olacak? Fiilen atacaksınız. Atarken sünnetten bize gelen dualardan birisi şudur. Recmen li şeytan irdaen birrahman. Recmen li şeytan irdaen lirrahman. Ragmen li şeytani ve hizbihi ve irdaen lirrahman. Bir başka şey. Ne demek? Şeytanı taşlama niyetiyle ve Rabbimi de razı etmek niyetiyle. Şeytana rağmen şeytanın ve şeytan uşaklarının zihniyetine rağmen ve Allah'ın rızasını ümit ederek demektir. Bir nevi biz bu taşı atarken ne diyoruz? Ya Rab biz senin rızanı arz ediyoruz. Biz şeytandan da, şeytanın şeytanlaştırdıklarından da, uşaklarından da nefret ediyoruz. Senin rızana uyacak amelleri tercih ediyoruz. Ya Rab, şeytanın hoşten gidecek amellerden uzak durmak istiyoruz demektir. Duanın içinde bu vardır. Atış şuurunun içinde de bu vardır. Bu açıdan önemlidir, bu açıdan vaattir ve kıymetlidir. Bunun üzerinde biraz da durmamın sebebi bu. Atan insanlarımızın yüzde doksanı, bunu tenkit için söylemiyorum, acı gerçekliğimizi ortaya koymak için ne yazık ki bu şuurla atmıyor. İkinci bir sıkıntı daha var. Yeni yetmelerimiz türedi. Başkalarını memnun etmek uğruna Allah'ın gadabını üzerine çekmeye meraklılar türedi. Bu acı bir ifade ama hadiste var. Başkalarını memnun etmek için Allah'ın gadabını üzerine çekmek. Harame gidiyor, üstelik diğer hacıların parasıyla gidiyor. Haram-ı Şerif'e oturabiliyorlar. Oradan gidip de şeytan taşlamak ninnesi? Ben böyle bir şeye inanmıyorum da oraya gitmiyorum da. Siz de giderseniz boşuna gidersiniz gibi ifadelerle bu insanların zihnini bulandırmaya dolayısıyla dinin bir kaydesiyle oynamaya çalışılıyor. Bir evvela şunu diyelim. Allah Resulü yapmıştır. Allah Resulü taşlamıştır. Ve nüsükünüzü ben nasıl yapıyorsam öyle yapın demiştir. Biz yapıyoruz çünkü Allah Resulü yaptı. İki, yapılan ibadetlerin manası ve şuuru vardır. İsterseniz şöyle diyelim. İnsanların normal beden dili de vardır. Konuşma dilinin olduğu gibi. Konuşma dilinin duyguları kadar, ifadesi kadar beden dilinin de duyguları, ifadesi kıymetlidir. Yerine göre daha kıymetlidir. Biz birine birine kırdığı kızdığımız zaman ne yapıyoruz? Bu bir şey anlatmıyor mu? Öfkeden elini sıkıyorsun bir şey anlatmıyor mu? Bizde bir kadıncağız kızmış birisine. Ellerimi ısırıyor mu demiş. O unutulmuyor. <gülüyor> Kızınca öyle diyorlar. Ellerimi ısırıyor mu? O el ısırmanın bir ifade ettiği bir öfke, bir mana, bir şey var. var. Nefret var. Bu son derece kıymetlidir. Bunu anlatmak için şeyde kaybetmiştim. Hangi yıl olduğunu unuttum ama büyük ihtimalle işte 97-98 o civarda olabilir. Kısaca 28 Şubat dalgasının sürdüğü yıllardaydı. Hala da dalga tamamen bitmiş değil. Bilesiniz. Sürdüğü yıllardaydı. Bir okulda bir lisede imtihana giriliyor. İmtihan bir kız çocuğu. İki tane polis birkaç tane görevliyle beraber çıkarılıyor. Ağlayarak çıkıyor tabii. Niye çıkarılıyor? Başörtüsü var belli. Kız çocuğu o sınıftan çıkarıldıktan sonra merdivenlerden doğru elindeki kalemi de fırlattı, silgiyi de fırlattı, kağıtları da fırlattı. Şimdi bu fırlatmanın sizce hiçbir manası yok mu? Zihniyetiniz de cehennemin dibine. İmtihanınızı alın, başınıza çalın. Kısaca ne kadar sıfat varsa ekleyin. O şey çok şey ifade ediyordu. 14 yaşlarındaki kardeşiyle beraber imtihan yerine gelmişti. O çocuğu 2-3 tane polis zor zapt ettiler. Ablasının halini görünce. Demek ki tesir ediyor. Hepimize tesir etti. Bu zihniyetleri yaşadık. Nasıl oradaki kalem fırlatış? nasıl silgi fırlatış bir mana ifade ediyor ise, taş fırlatış şuurlu atılırsa çok daha fazla mana ifade ediyor. Bir nefretin ilanıdır. Ya Rab ben şeytanı sevmiyorum, iblizi sevmiyorum, uşaklarını sevmiyorum, yolunda gidenleri sevmiyorum. Onun hoşuna gidecek amelleri ve davranışları sevmiyorum. Ya Rab ben senin rızanı ümit ediyorum senin rızana uyacak amelleri yapmak istiyorum Değiştir ve vaat ediştir aynı zamanda bir söz veriştir bir ahit veriştir ve son derece kıymetlidir biz yeter ki keşke bu duyguyla atsak arkasından da bu ahde sadakat göstersek o çok şeyi değiştirir bütün insanların bu taşları bu duyguyla attığını düşününüz hayatta da bunu yerine getirdiğini düşününüz dünyanın çehrisi değişir bir iki yıl bu şuur yakalansa bile çehre değişir. Her yıl dört milyon insan yaklaşık olarak diyelim daha da fazla oluyor. Bu taşı atıyor, bu şuuru taşıdığını düşünün. İnanın bir milyon şuurlu insan omuz omuza verip birbirine keretlense dünyayı yerinden sarsar. Çok şey değişir. Böyle bir mana taşır. Asla basite alınmamalıdır. Ama orada farklı şeyler görüyoruz elindeki taşları atıyor. Taşlar attıktan sonra hızını alamıyor. Biraz da orası hele de rahatsa hızını alamıyor. Oradan taş avuçlayıp tekrar tekrar atıyor. O da yetmiyor. Yerlerde terlik kalıyor. Gelip giderlerden izdihamdan bir sürü terliği çıkıyor. Orada kalıyor. Terlikleri alıp fırlatmaya başlıyor. Şimdi mesafe biraz uzaklaştı. Eskiden yerden bir de o şemsiyeler de kırılıp kalıyor orlarda. Şemsiye sapı buluyor. veya da bazen elinde bir çubuk alıyorlar çubuğun ucunda sopanın ucuna da bir şişe takıyorlar arkadan gelenler beni görsün diyor öyle geliyorlar ama o çubuk da o sopa da o şişe de oralarda kalıyor veya içinden su şişesini fırlatıyor o değne alıyor değnekle bir güzel dövüyor şimdi bunlar ibadetin dışı ve Resulullah'ın bize öğretmediği şeyler bunlar doğru değillerdir bir ibadet Allah Resulü nasıl o ibadeti yerine getiriyorsa öyle yapılınca güzeldir. Öyle yapılınca da iblisi rahatsız eder. Doğru olan budur. Dahaları da var. Yani garipsenecek dahaları da var. Oraları da kısaca yedi tane taşımızı attık. Attıktan sonra oradan ayrıldık. Oralarda da yapmıyoruz. Şimdi sıra neye geldi? Taşa attık. Arkasından sıra kurbanımıza geldi. Eğer hacci temettu yapmış isek. Şu anda neyi tarif ediyorduk biz? Haccı ifratı tarif ediyorduk. Haccı ifratta da kurban kesilebilir ancak müstehaptır. Vacip değildir demiştik. Tamam? Eğer kurban kesecekse kurban keser. Kesmeyecekse hacci ifrat yapanın üzerine kurban vacip değildir. Dolayısıyla sıra neye geldi onda? Tıraşa geldi. Tıraş yine daha önce paylaştık. Aynı şekildedir. Yani ya dipten tıraştır erkekler için veyahut da kısaltmadır. Kısaltmadaki miktarı söylemiştik. Başın dörtte birinden en az parmak ucu şu boğumdan yukarısı kadar bölüm kesilecek demiştik. Tekrar ettik. Aynı şekilde kadınlar da saçlarından keserler. Böyle olunca bütün ihram yasakları kalkar ancak bir yasak kalır. Bütün ihram yasakları kalktığı için buna ne deniyor? Bir tanesi de kaldığı için birinci tahallül deniyor. Tahallül ne demek? Helalleşme demek. İhramdan çıkış demek. Karı koca münasebeti kalır, onun dışındaki bütün ihram yasakları kalkar. Yani artık güzel koku sürünebilir, artık tırnaklarını kesebilir... Artık işte elbise giye, dikişli erkekler dikişli elbise giyebilirler, diğer ihram yasakları kalkmıştır. Yalnız burada Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer kokuyu da öbürüyle birleştirerek, güzel kokuyu da sürünmemeyi tercih ediyor, kanaati budur. Hazreti Ömer'in bu görüşü, bu kanaati ifade edilirse, dile getirilirse, uyulursa, ihtiyatla hareket edilmiş olur, onun Hazreti Ömer'in kendisinin böyle bir farklı görüşü var bu konuyla ilgili. Güzel koku yasağının devam ettiği kanaatindedir. Tamam. Bütün ihram yasaklarımız kalktı. O gün eğer de farz olan tavafı yapabilirsek en faziletlisi birinci gündür. Bundan sonraki sıra neydi? Farz tavafta. Farz tavafı Bugün ne günüdür? Kurban Bayramı'nın birinci günüdür. Kurban Bayramı'nın birinci günü yapabilirsek en faziletlisi budur. Tamam. Yapamazsak sonra ikinci gün. Yapamazsak sonra üçüncü gün. Üç günden sonraya kalırsa ve meşru bir mazeret yok ise Ebu Hanife'ye göre bu bir hatadır ve kurbanı gerektirir. Ama farz tavafın zamanı bitmez. Ömür boyu devam eder. Tekrar ediyorum. Meşru mazeretsiz üç günden sonra gel kalırsa kurban cezasını gerektirir. Ama zamanı bitmez. Meşru mazeret varsa hastalık gibi, hanımların rahatsızlığı gibi ve benzeri sonra yapılmasında o zaman bir beis yoktur. Cezada yoktur, kerahatte yoktur. Tamam? Farz tavafı da yapınca bütün yasaklar kalkar. Tekrar bu noktaya döneceğim çünkü Mina ile ilgili söylemek isteyen birkaç kelime daha var. Birinci günü ile ilgili. Ne demiştik? Birinci günün taşlaması ne ile başlar? Öğle vaktiyle başlar. Yok. Affet. <gülüyor> Neyle? Efendimiz öyle başlamıştır. Yani birinci günün taşlaması ne zaman başlar? Fecirle başlar. Fecirle başlar, fecre kadar sürer. Yani 24 saat devam eder. En uygun vakit ne zamandır? Fecirle özellikle de güneşin doğuşuyla öğle vaktinin arasıdır. Tekrar ki şey alıyorum. Peygamber Efendimiz öğle vaktinden önce atmıştır. Öğle vaktinden evvel atmıştır. Dönmüş öğle namazını Mina'da kılmıyor. Mescide Hayf'in olduğu yerde kılmıştır. Tamam. Tavsiye ediyorum orayı. İkinci günle zihin karıştı. Birinci gün Peygamber Efendimiz öğle namazından önce atmıştır. Taşını attıktan sonra Mescide kayıfın olduğu yere dönmüştür. Öğle namazını orada kılmıştır. Tamam sünnete dolayısıyla birinci gün taş atmanın sünnete en uygun zamanı ne zamandır? Öğlene kadar olan zamandır. Öğleden sonra güneş batıncaya kadar olan zaman hiç kerahat olmadan atılabilecek zamandır. Tamam. Güneş battıktan fecre kadar olan zaman dinç sağlıklı erkekler için mekruh olmakla beraber Fecre kadar devam eden taş atma zamanıdır. Geceleyin taş atma hanımlar için mekruh değildir. Yaşlı ve hastalar için mekruh değildir. Bu yüzden biz grup gidecek ise, içerisinde yaşlılar, hastalar ve hanımlar var ise genellikle gece gitmesini de tavsiye ediyoruz. Birinci gün çok tavsiye edemesek de kurbanla bağlantılı olduğu için tavsiye ediyoruz. Niye kadınların gündüz izdihama girmesinden gece taş atması daha hafiftir onun için. Diğer gruplar için de kadınlar için zaten mekruh değildir. Grup beraber gideceği için diğerlerinde beraber gidebilirsiniz diyoruz. Çünkü onları gündüzün izdihamına sokmak gece taş atmasından erkeklerin daha ağır bir hatadır. Anlaşıldı? Böylece ne yapıyoruz? Birinci günün taşını uygun bir zaman diliminde atıyoruz. Farz tavafı da yaptıktan sonra yani şey olarak bu taşlama günlerinde farz tavaf önce yapılsa da sona kalsa da bu taşlama günlerinde Mina'da gecelemek. Mina'yı geceleme için mekan edinmek, karagah edinmek bize göre sünneti müekkettir. Şafiilere göre mesela şey olarak söyleyeyim vaciptir. Bize göre sünnet-i müekkettir. Onlara göre vaciptir. İmam-ı Şafii Rahmetullah Aleyh Normalde vacibi daima farz manasına kullanır. Haçta hariç Haçta onlarda da bizdeki gibi vacip anlayışı vardır. Mina gecelerini Mina'da gecelemek onlarda nedir? Vaciptir. Bizde de sünnet-i müekkettir. Şöyle Sünnet-i müekked artı müstehaptır. Neden? Çünkü başka bir mezhebin görüşüne muraat gözetmek, riayet etmek bizde müstehaptır. Yani olabilir ki şu imam haklıdır, şu müjdehit haklıdır deyip onun görüşüne de dikkate alıp itibar ederek hareket etmek ayrıca müstehaptır. Buna muraat-ül deniyor. Eğer görüşler çatışmıyorsa, birbirine uyum sağlıyor ise onun konuda yaparak hareket etmek, böylece ihtilaftan kurtulmak nedir? Müstehaptır. Şimdi geri dönüyorum. Mina gecelemeleri sünnet-i müekked artı müstehaptır bize göre. İmam Şafii Hazretlerine göre vaciptir. Bunu biraz da şunun için vurgu yaptım. Mina'daki gecelemeyi biz unuttuk. Yok. Nerede? Türklerin yüzde beşi bile Türkiye'den gidenlerin Mina'da gecelemiyor. Buna bir sıkıntı daha ekleniyor biraz sonra. Nedir? Türklerin çadırları da Mina'da en uzak çadırlarda taşlama yerine. Ama bu ikisi birbirine bağlı. Hani tavuktan mı yumurta çıkar, yumurtadan mı tavuk deriz ya. Bu da öyle bir hadise. Türkler Mina'da gecelemediği için en uzak çadırları veriyorlar. En uzak çadırlar olduğu için gecelemek istesen de sıkıntı çekiyorsun. Dolayısıyla ikisi birbirine tedikler hale geldiler. Bir de 1990 yılındaydı. Türkiye'den gelen hacıların bulunduğu çadırla, bir de o tarafta Endonezyalılar vesaire var, çadırla taşlama arasındaki tünelde bir izdiham yaşandı. Tek tünel vardı, yaklaşık o tünelde izdihamdan 5000 küsur insan öldü. Bu dehşetli bir rakamdı. Gerçekten dehşet yaşandı. Bu hadisenin arkasından Mine'deki geceleme ne yazık ki hepten kayboldu. Hepten kalktı. Oraya şimdi 3-4 tane daha tünel açıldıysa da, güzergah rahatladıysa da bir daha Mine gecelemeleri neredeyse giderken şimdi artmaya başladı. Yavaş yavaş artıyor. Dönerken artık Türkiye'den gelenlerin hiçbirisi neredeyse Mine'ye uğramıyor. Uğruyor da orada durmuyor. Sonradan gitmiyor. İşin daha garibi Şafiler de oraya işte minada gecelemeye gelince hepsi hanefi oluyorlar, binaya doluyorlar. Onların dikkat etmesi, daha çok dikkat etmesi lazımken ne yapıyorlar? Hanefi oluyorlar. Hepsi hanefilere uyarak binaya gelmeye çalışıyorlar ama mina geceleri oldukça kıymetlidir. Allah Resulü Mina'da da gecelemiştir. Dolayısıyla bir tek çobanlara müsaade etmiştir, yani gelenen, girinen develerle ilgilenen çobanlara develere güdecek olan, yemini verecek olan, o sırada onlarla ilgilenecek olan insanlara Efendimiz in Mina dışında gecelemeye müsaade etmiştir. Geri kalan bütün sahabiler o günler Mina'dadırlar. Tamam? Bu taşlama'nın vakti tekrar ediyorum. Nereden nereye kadar devam eder? Fecir vaktinden fecir vaktine kadar devam eder. Müzderefi bırakıp geçmeleri, gelip de saat 9'dan itibaren taş atmaları gündeme getirmedik. Şimdi biz olması gereken gibi devam ediyoruz. Öyle yola girdik diyoruz. Pratik hayatta ne yazık ki bunlar var. Şimdi vardık far safafımızı yaptık. Far safafla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Far safafın eftal olan birinci gündü. Doğru. Ama pratikle ilgili bir tavsiyem olsun, ikinci günü üçüncü güne bağlayan gece yapınız. Mevla nasip eder, giderseniz oraya yapmayı tercih ediniz. Çünkü birinci gün oldukça izdihamlı, elhamdülillah şimdi sayılar arttı. İkinci, birinci gün o acele eden grup olduğu gibi bindiriyorlar. Gece gündüz tavaflarını yapıyorlar. Dolayısıyla binalarına, minaya çekilecekler, minaya çekiliyorlar. Tamam İkinci gün gece daha rahat oluyor. Özellikle gece 11-12'lerden 3'lere kadar, 3'ten sonra yeniden iznihan bindiriyor. O ara rahat bir devredir. Hemen hemen bu günlerin en rahat devresi devredir. Üçüncü günden sonraya bırakmayınız. Çünkü üçüncü gün Mina'yı boşaltanlar, Mina'dan inince farz tavafımızı yaparız diyenler ile acele edip de gitmek isteyenler, dördüncü, beşinci günü, Ülkelerine dönecekler veya Medine'ye gidecekler. Veda tavafı yapmak için yeniden bindiriyorlar. Dolayısıyla izliham yeniden tavan yapıyor. Duvardan duvara dönme başlıyor. Artık ortalarda kimse yok. İnsanlar duvardan duvara ikinci kat da saymıyorum. Onlar uzun mesafe yürüyüşçüleri. Onlar da ikinci kattan hatta daha da yukarıdan hadiseyi takip etmeye devam etmeye Ta tarasından bile yürüyen tavaf eden insanlar var. Şimdi tavaf alanı genişletiliyor. İnşallah yeterli olur. Tamam. Pratibo. Bir insan farz tavafı yaptınız. Biz ne yapıyorduk? Tekrar ediyorum. Hacci ifratı yapıyorduk sadece. Hacci ifratta haccen sayre ne zaman yaptık? İlk geldik Kudüm tavafı yapmıştık, arkasından haccen sayını yapmıştık. Eğer haccen sayını orada yapamamış isek Hacın sahini bu tavafın arkasından yapmalıyız. Orada yapmışsak bu tavafın arkasında sağ yoktur. Dolayısıyla Hacc'dır bu bölümü bitmiştir. Arafat'ta yaptık İdnik geldik Mineyada geldik taşımızı attık ne yaptık ondan sonra tıraş alıyduk tıraş olduk demek. İhram yasakları kalktı demektir. Bu tavafımızı dolayısıyla biz nasıl yaptık? Eğer tıraş olan ihramdan çıkmışsak elbiselerimizde yaptık. Anlaşıldı? Değil mi? de aynı şekilde elbiselerimizde yaparız eğer önceden sa'yi yapmamış isek. Tamam? Ama bunda sa'yi öne alarak yapmanın daha eftel olduğu kitabın üslubundan genellikle belli demiştik. Bunları paylaşmıştık anlaştık. Tamam. Şimdi yeni, gerisin geri tavafımızı da yaptıktan sonra ne yaptık? Mini'ye döndük. Ne yapacağız? İkinci günün, üçüncü günün taşlarını atacağız. İkinci gün taşlama ne zaman başlar? Öğle vaktinden başlar. Tamam. Ne zamana kadar sürer? Fecre kadar sürer. Taşlama için bu sefer Nevya taş atıyoruz. Her üçüne de taş atıyoruz. Nereden başlıyoruz? Küçük cemreden başlıyoruz. Ne taraftan başlıyoruz? Mina'nın Müzdeliye Feya Bakan tarafından başlıyoruz. Bitiş ne tarafta oluyor? Mekke tarafında oluyor. Yani ilk önce Mescid-i yakın olan küçük cemreye 7 taş atıyoruz. Arkasından küçük bir dua yapıyoruz. Oradan Orta Cemre'ye geliyoruz, yedi taş atıyoruz, arkasından küçük bir dua yapıyoruz, kıbreye ya dönerek, oradan Cemre'yi akabeye geliyoruz, orada beklemiyoruz. Tam tersi yapılıyor. <gülüyor> beklemiyoruz, dua orada sünnet değil, orayı çabucak boşaltılmalı ki orada izdiham olmamalı. Ama aksini görüyoruz, ayrı. Şimdi günümüzde bir sıkıntı daha var. Ne, ne sıkıntısı şimdi sırayla taşlanır diyor ya kitaplarımız, kitaplarımız hep minada gecelene, gecelenecek kısaca önümüze ilk önce küçük cemre çıkacak sonra orta, sonra ki sırayla hepsine yedişer taş atılır diyor tamam da biz temel gibi tersten geliyorsak ne olacak evde kalıyoruz evden geliyoruz ilk önce önümüze bu çıkıyor sonra bu çıkıyor Sonra bu çıkıyor. ki bu ters atanları da görüyoruz. Doğru olan nedir? Eğer evden gelmişsek gidilecek, küçükten başlanacak, o küçüğe atılacak, ortaya atılacak ve Cemre Yakabe'ye atılacak. Anlaşıldı. Yedi tane, 7'şer taş atılacak. Birinci gün kaç taş atmıştık? Yedi. İkinci gün yedi, yedi, yedi. Yirmi bir. Ne yaptı? Toplam yirmi sekiz taş yaptı. 3. günün taşlaması yine öğleden başlar fecr'e kadar sürer. Yine her üçüne de yedi, yedi, yedi atılır. 7 küçük cemreye, 7 ortaya, 7 cemreye akabeye. 28 de önceki. Ona 21 daha ilave ettik. Ne oldu? 49 etti. Şimdi birinci gün taşını attık, ikinci gün taşını attık, üçüncü gün taşını attık. Üçüncü gün gün batmadan oradan ayrılınırsa, ittifakla dördüncü günün taşını atmak lazım gelmez. Çünkü ayet buna müsaade ediyor. Haçta hiçbir eksiklik olmaz, hiçbir kerahet de yoktur. Gün batmadan oradan ayrılırsak. Tamam mı? Gün battıktan sonra oradan ayrılırsak Ebu Hanife'den gelen bir görüşe göre dördüncü günde atmamız gerekir. Ama bu Ebu Hanife'nin tercih edilen görüşü değildir. Her iki talebesi de Ebu Hanife'nin diğer görüşü de birçok görüşü de bir insan fecir girdikten sonra imsak vakti geldikten sonra orada bulunursa dördüncü günün taşını atması gerekir. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Bir insan Ebu Hanife'nin diğer kanaatine göre, İmameyn'e göre ve İmam Şafi'ye göre dördüncü gün fecir vakti girdikten sonra oralardaysa Mina'daysa dördüncü günün taşını da atması üzerine vacip olur. Peygamber Efendimiz orada bulunmuştur. Dördüncü günün taşını da atmıştır. Bunu bilesiniz diye söylüyorum. Ama ayet-i kerime ne yapıyor? Femen te'acjele fî yevmeynidi. İki acele eden bu günlerin taşlarını, ikinci, üçüncü gününde taşlarını atarak burayı terk edebilirler. Ama dördüncü güne kalan insan ne yapmalıdır? Dördüncü günün taşlarını da atmalıdır. Dördüncü günün taşı ne zamana kadar atılır? Öğle vaktinden gün batıncıya kadar atılır. Gecesi yok onun. Öğle vaktinden gün batıncıya kadar atılır. Dördüncü günün taşını da atarsak yine 3, 3, 7, 7 yani üçüne de 7, 7, 7 atılır. 21 daha olur. 49 artı 21 ne olur? 70 olur. Dördüncü günün taşını atmasak taşımız 49'da kalır. Anlaşıldı? 49 taş attık. Geri kalan taşlarımızı ne yapacağız? Doğru cevap temiz bir yere atılır, serpilir. Kazıp da yere gömülmez. Gömme insan uzvu insana ve insan uzuvlarına aittir. Gömme. Tamam. Dolayısıyla taş gömme çok doğru değildir. Bizde nereden yayıldıysa taş gömülür denmiştir. Hacılarımız kalan taşlarını yer eşeleyip yere gömüyorlar. Yere bir şeyler gömen bir hacıyı, genç de birisi olduğu için şüphelermişler, iki tane polis yakalamış gelmiş. Bizinki de kızıyor, polisler de kızıyor, salıp silkeliyor onları bir de. Ne alıyorsunuz diyor, ne, ne nesi var, neyse geldi bizimki hala sinirli. Durun dedim, sakin olun. Derdiniz dedim polislere? Ne, niye ne dedim? Yani bir hacıyı tutuyorsunuz siz dedim. Yani yaptığınız doğru mu? Yere bir şeyler gömüyordu diyor. Ne olduğunu aramışlar, bulamamışlar. Onlar bir şey arıyor. Tabii bir şey orada, her yerde taş var. ya da bir şey olarak kabul etmemişler. Dolayısıyla yere bir şey gömüyordu. Hayırdır dedim, ben de aklına ne gömüyordun? Ya artan taşları gömüyordun. <gülüyor> Sonra polis anlattık. gibi ya böyle böyle, böyle bir anlayış var ya. Değil olarak bir bize karşı geliyor deyince iyi şey yapmışlar. Dedim yani siz tabi gidip de taş gömen adamı tutarsanız karşı gelir size. Şey olarak, neyse izah edinceye kadar aklımız başımızdan gitti. Öyle diyelim. Ama bize taş gömüyorlar. Taş gömme sünnette böyle, bunun yeri yok. Tamam. Temiz bir yere atılır, serpilir. Dolayısıyla olması gereken budur. Böylece taşlarımızı attık. Dördünün bütün gün taşlarımızı attık. Şimdi üçüncü gün diyelim ki bazen insanlar şey yapıyor. Bunu şunun için söyleyeyim. Şu Cemre'yi Akabe. Bu Cemre'yi Akabe mıdır, Mina mıdır, Mina'nın dışında mıdır? Bunda ihtilaf edilmiştir. Yani çizgi şuradan mı? Mina bitiyor? Yoksa bu taşın bu bunun bittiği yerden mi bitiyor? Ekseri ilim ehli çizginin bu tarafta bittiği kanaatindedirler. Veya bazı ilim ehli, tam çizgi sınırın üzerinde olduğu kanaatindedirler. Bir kısım ilim de nedir? Akabe'nin bittiği yerdedir derler. Akabe'nin bittiği yerde diyen için diyor? Bu taşlama yerleri Mina'dadır. Mina'da onun sonuna kadar olmalıdır diyor. Diğerleri sınırdadır diyen, işte sınır çizgisi onunla demek diyen ama Exer'i iri mehlile göre Cemre'yi Akabe'nin kendisi Mina'nın dışındadır. Mina onun başladığı yerde biter. Neden bu görüşteler? Adına Cemre'yi Akabe dendiği için. Cemre'yi Akabe Mina'dan sonra ikinci bir vadinin adıdır. Cemre'yi Akabe dendiğine göre bu Cemrenin kendisi Akabe vadisindedir diyorlar. Tamam. Akabe Mescidi var zaten şey olarak, ona da şöyle diyeyim, Cemre'yi, Akabe'yi biraz geçiyorsun, şurada da Akabe Mescidi var. Akabe Mescidi ne? Mescidi beyat. E ne demek orada? Peygamber Efendimiz orada Medine'lilerle buluşmuştur. Medine'lilerin Peygamber Efendimiz'e biat ettiği yer oradadır, o vadidedir. Eskiden dağın kucağında girintide idi. Şimdi dağ yontula yontula uzaklaşınca meydanda asfaltın ortasında kaldı ama mescide akabe hala orada duruyor. Yani bu hatıranın yerine yapılan mescit hala orada duruyor. Bu vadinin adı akabe, Akabe'dir. Dolayısıyla mescit şeyde Cemre'yi Akabe'de Mina sınırının dışındadır. Bu şunun için önemli. Demin dedim ya. Taş atarken akşamleyin geldiniz gün batarken gün henüz batmamış siz bu tarafa geçtiniz, taşlamayı buradan yaptınız. Akşam güneş batarken bile taşlamaya yapan bir insan sınır dışına artık çıkmıştır. Mina sınırlarında değildir. Ebu Hanife'nin o birinci görüşüne göre, söylediğim görüşe göre de ne yapmıştır? Artık bu sınırların dışına çıkmıştır. Aynı şeyi imsak içinde söyleyebiliriz ama ya o geceyle taş atanlar genellikle böyle son uca kalmıyorlar. Şeyler kalıyor. Gün batımındakılar kalıyor ama diğerleri kalmıyorlar. Yine aynı şey onunla da geçerlidir. Bu açıdan bilinmelidir ki ekseri ilim ehline göre Cemre'yi akabe mina sınırlarının dışındadır. O başlayınca mina biter. Levhalarda zaten onun hizasını gösterir. Anlaşıldı? Böylece Haccımızı yaptık, tamam, taşlarımızı attık, taşlamayanları da taşladık. Sıra nereye geldi? Sıra geriye kalan günlerimizde hem dinlenmeye geldi, hem bilgilerin oturaklaşmasına geldi. Üzerimizde haçla ilgili ne kaldı? Afaktan gelen insanlar için veda tavafı kaldı. Veda tavafı afaktan gelenler için vaciptir. Tamam. Veda tavafı en doğrusu ayrılırken yapılan tavaftır. Hatta İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh ne diyor? Veda tavafı yaptıktan sonra bir insan sadece yolculuk hazırlığıyla meşgul olmalı diyor. Başka şeyle meşgul olmamalı. Yani o derece en son en uçta yapılması gerekir diyor. Bize göre doğru olan odur. Yerli yerinde olan Beytullah'la en son ayrılış ne olmalıdır? Veda tavafı olmalıdır. Doğru olan budur. İnsan vedalaşırken bile ne oluyor? En son bütün işlerini bitirir, dostlarıyla vedalaşır, sonra yola döner. Böyle olmalıdır. Ama her zaman haccın hengamesinde böyle olmayabiliyor. Bizde nedir? Ayrılırken bir insan veda tavafı niyetiyle bir tavaf yapmazsa veda tavafı budur. Ama farz tavahtan sonra diyelim ki nafile tavaf yaptı, bir nafile tavaf daha yaptı, birkaç tavafı ama kafire gideceği zaman ayrıca gidip de veda tavafı yapmayan fırsat bulamadı. Son yaptığı tavaf, farz tavafın dışında son yaptığı tavaf veda tavafına dönüşür. Anlaşıldı Veda tavafı güçlüdür, kendinden sonra yani veda tavafı adına bir tavaf yapılmamışsa kendine en yakın olan tavafı kendine çeker, burası benim der. Bir Ramazan orucu da böyledir, kendi yerine başkasını kabul etmez. Dolayısıyla bize göre veda tavafı adında ayrılırken bir tavaf yapılamamışsa farz tavaftan sonra yapılan nafile tavafına, en son nafile tavaf niye dönüşür? Veda tavafına dönüşür. Anlaşıldı? Yine bir şey daha söyleyelim. Veda tavafı vaciptir dedik. Daha önce de vurguladık. Veda tavafı sırasında misal olarak bir kadının adeti başladı. Veda tavafını kafirisi oradan ayrılıyor. Ya Medine'ye gidiyor ya ülkeye dönüyor. Bu durumda üzerinden veda tavafı düşer. Bu kadın meşru sebeple veda tavafı düşer. Bu kadın veda tavafı yapmadan oradan ayrılabilir. Meşru mazeretlerle haccın vacibi düşebilir. Tamam. Aynı şey taşlama içinde geçerlidir. Taşlama, da, taşlama vekaleti zor bir vekalettir. Bir insan yapabildiği kadarıyla kendi yapmalıdır. Ama hasta olursa yerine vekil gidip o zaman taşa gerçekten bu durumda hasta olursa çok yorgunum olmaz. İşte nezdeyim olmaz. Yani hastalığı ciddi olacak. Bir insanın daima o ibadeti kendi yapması doğru olandır. Vekareti zordur. Kurban vekareti kolaydır. Haçtaki taşlama vekareti zordur. Kabe'yi tavaf vekâleti hiç yoktur. Namaz kılmanın vekâleti olmadığı gibi, benim yerime sen oruç tut olmadığı gibi nedir? Bunda da vekâlet bağdının yoktur. Taş vekâletinde vekâlet hepten yok değildir. Vardır ama zor vekaletlerdendir. Tamam. Meşru mazeret olunca ne düşer dedik yani dolayısıyla ve bu düşer kaynaklarımızda da bu böylece zikredilir. Bunun örneği de budur. Anlaşıldı. Veda tavafı yaptıktan sonra artık Mekke-i mükerremedeki görevlerimiz bitmiştir. Sonra eğer Medine'ye gitmemişsek Medine'yi hasretiyle dolmaya başlamalı. Artık <gülüyor> Mekke ile vedalaşmanın hazırlıkları yapılmalıdır. Biz de bu noktada durduk. Nasip olursa gelecek sohbetimizde hac ı anlatacağız. Tamam mı? haçla ilgili, şu ana kadar gördüklerimizle ilgili zihninizde berrak olmayan, net olmayan herhangi bir şey varsa soruları açacağız efendim. Evet. Şu taşları toplayalım. Sorular olabilir şu anda. verdim size. Evet. Sabah namazı için ezan okuma vakti bizde olduğu gibi geç mi olmalı yoksa vakti girince mi? El cevap vakti girince olmalıdır. Geç olmasa hatadır. Doğru değildir. Tek bir kaynağı var tembellik. Bir kaynağı daha var. Sabah ezanından rahatsız olan alçakları rahatsız etmemek veya az rahatsız etmek. Başka bir kaynağı yok. Dolayısıyla ezan vaktinde okunmalı namaz isver vaktinde kılınsın yani diyeyen yok ama ezan vaktinde okunmalıdır ne? sabah namazının ezanın geç okunması doğru bir tavır değildir Evet tırnak saç vesaire kesildiğinde ne yapmalıyız gömmelisiniz doğru olan tekrar ediyorum tırnakta da saç kesmelerde de doğru olan bu ağzalarında gömülmesidir zannediyorum kardeşimiz onu kastederek soruyor çöp veya Lavaboya atmak doğru mudur? Yani daha doğru olan öyle diyelim buna yanlış diyemiyoruz. Lavaboların tıkanması ayrı konu ama doğru olan insan ağzası, saç da olsa, tırnak da olsa, başka şey de olsa nedir? Yani bunların gömülmesidir. Çocukların göbeğe de dahil. Evet. Tamam Taşlamada bazı beyler hanımlarını izdahama sokmamak için vekalet alıp atıyorlar. Doğru değil, gece götürmesi daha doğru. Bu durum hakkında ne yapılmalı? Yapılması gereken izdahamın olmadığı vakitte götürülmesi bu gecede olabilir. Yani şimdi, Organ bağışının dinimizdeki hükmü nedir sorusu. Herhalde yüzüncü defa soruluyor. <gülüyor> Şöyle, şöyle diyelim kısaca, yine de kırmayalım. Hayattaki bir insan, tanıdığı bir insana organ veriyor. Anne çocuğuna böbrek veriyor. Kardeş kardeşe böbrek veriyor. Ve benzeri bir şeyler. Bu caiz. Tamam, oradan başlayalım. Ama organ nakli genel maklına manada caiz demek için çok ciddi bir bilgi taramasına ihtiyaç var. Neden bilgi taramasına ihtiyaç var? Şöyle, ben organımı kime veriyorum? Organlarıyla dört kişiye hayat verdi, beş kişiye hayat verdi. Bu güzel. Hayat verdiğim insan hayırlı mı, şerli mi? Mikrobun teki mi? Mafya babası mı? İslam düşmanı mı? Kimdir? Nenin nesidir? Ben bu konuda bir şart koşabiliyor muyum? Bu sonunda önemlidir. İki. Veren insan bir kayba uğruyor mu? Bu da önemlidir. Çünkü organlar Ruh bedeni terk etmeden önce alınıyor. Anlaşıldı? Organa, ruh bedeni terk etmeden önce alınıyor. Bunda sıkıntı var. Bütün bunların hesap edilmesi lazım. Tabi bir şeyin daha hesap edilmesi lazım. Dünyada dünya kadar insan organ naklinden geçiniyor, mafya. Demek ki dünyada 4-5 kişi can buldu diye reklam yapıldığı kadar... Gözle görülmeyen dünyaca kaçırılan çocuk, katledilen genç veya harbin kargaşalığından Irak'ta olduğu gibi istifadeli öndü öldürülen insanın organı çalınıyor. Bütün bunların da hesabının yapılması lazım. Bu çerçevenin içerisinde bundan birkaç yıl evveldi Sağlık Bakanlığı da organ nakliyle ilgili konunun yeniden görüşülmesi gerektiği bir cümle söyledi sonra sustu. Susturuldu veya... Bu üzerinde bir fıkhi hüküm verirken tek kanaldan veremezsiniz. Hepsini düşünerek, hepsini doğrultarak vermelisiniz. Gerekirse fetvanız için, söylediğiniz için şartlar koşabilmelisiniz. Bütünüyle değerlendirdiğimizde bu konuda sıkıntı var. Tamam. Ama tanıdığınız, bildiğiniz birisine organ nakli verilebilir mi? Evet verilebilir. Bu. Ölülerinki ölülerinki olmuyor. Yani ölülerinki olmuyor. İlk defa kadavradan alındı denildiğine göre ölü zannediyorum rahim. E, neticesine bakacağız demek ki böyle bir e, bazı organlarda farklılık var. Her organ birbirine benzemiyor. Belki o olabiliyor. Ama biliniz ki kalp di, ciğer ve benzeri böbrek gibi uzuvlar ne oluyor? Ruh daha bedeni terk etmeden. Hani beyin ölümü gerçekleşti ama ölmedi. Bu devrede alınıyor. Yani bu devre bir hak kaybı demektir. Evet var yani 17 yıl sonra mı 11 yıl sonra mı bir adam gerisin geri döndü. Yani beyin ölümü gerçekleştiğinden sonra işte hanımının gayretiyle, emeğiyle falan sevgisiyle gibi şeyler e, görüşüldü, konuşuldu. E, kısaca yani bu bir hak hukuktur üzerinde ciddi yani ciddi bir heyetin e, bu konuyla ilgili ciddi bir muhasebeden sonra fetva vermesi lazım. Ee, şartsız olmaz. Şartsız olmaz. Demin ki dediğim gibi e, bir insan e, ben zalime kanımı bile vermek istemiyorum. Kancı olsa e, başkasına hiç vermem. Şafii mezhebine tabi olan birinin Hanefi mezhebine göre namaz e, mezhebine göre namaz kılınır mı? Kılabilir mi? diye herhalde. Hayır. Doğru olan yani işi, hadisenin içerisinde bir zaruret yoksa kendi mezhebine uygun olarak namaz kılmasıdır. Bir insan bir başka mezhepteki görüşü seçiyorsa iki sebeple seçer. Bir, O mezhebin bu konudaki delillerini daha güçlü buluyorsa. Tamam? Bu sefer kendisine bir şey sorulur. Bu güçlü bulacak derecede bilgi birikimin var mı? Yani araştırdığın hadisin sıhhatini araştırdığın, diğer delilleri araştırdığın, şunu bunları bunları masaya yığıp arasından çıkabilecek bir birikimin, bir çalışman var mı? Varsa baş üstüne. Kimse bir şey demiyor buna. Hayır yok. Böyle bir çalışmada yapmıyorum. İşime kolayıma böyle geliyor işime böyle bu doğru değildir. Bu buna ruhsatçılık deniyor. Mesleben hiçbir mesep bunu doğru bulmuyor. Evet. Helak bölgesinden hızlıca geçin. Bugün Ölüdeniz'in yanına gitmek doğru mu? Minnettar. varın hızlıca geçin. <gülüyor> Yani şöyle diyeyim. Yani bir başka şeyle tabii demin ki gibi bir muhasebe yaparken demin ne demiştik? Bütün deliller yan yana getirilir. Bunda da aklımıza hemen şu geliyor. Ne geliyor? Fesirufil ardi. Fanzuru keyfe kana aqibetu mukezibin. Yine kat halat min gablikum sunanun fesirufil ardi. Aynı şekilde gezin dolaşın başka yerde de var. Gezin dolaşın. Sizden önceki milletlerin o harabelerini görün eserlerini görün ve ibret alın. Allah'ı inkar edenlerin akıbeti nedir? Şahit olun. Değişik ayetler var bununla ilgili. Bu diyarları gezip görmenin, görmeyle bilginin yan yana gelmesinin uzaktan okumaktan çok fazla farkı var. İnsana tesir, zihinde kalma, hadiseleri yorumlama ve neticeler elde etme konusunda ciddi bir farkı vardır. Bunun için gezilebilir, görülebilir, değerlendirilebilir. Ama öbür hadiste aynı zamanda Lut Gölü'nün yanına varınca ne olacak? İbret alınacak bir vaziyette. Orada durulur. Sonra oradan uzaklaşılır. Aynı şey orası için de geçerlidir. Zaten bununla ilgili misal verirken orası da zikredilerek misal veriliyor. Evet. Öyle hayırlısı <gülüyor> diyelim. Tamam. O ayrı bir konu. 2. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem Hudeybiye yılı hem Kaza umresinde kurban götürdü. Bunun hükmü nedir? Müstahaptır. Kabe'yi tazim manasında orada yani umre ile bağlantılı değildir. Kabe'yi tazim için umre götürmüştür. Biz kurban kesmiyoruz umra ziyaretimizde. Dolayısıyla kesmek zorunda değiliz. Yani efendimiz tekrar ediyorum. Kabe'yi tazim için götürmüştür. Bir de o yıllarda şunu düşünün. Bir mümin Kabe'yi tazim için kurban getiremiyor idi. Allah Resulü götürdü ve Kabe'yi tazim için kurbanını kesti. Bu bir değer ifade ediyor. farklılık ifade ediyor. Günümüzde ise bunu söyleyen günümüzde nüfuslar çoğaldı. imkanlarda da çoğaldı. Bir şey daha da bir daha da latife yollu olsun. Bir şey daha söyleyeyim. Umreye gidip de hata işleyen ceza kurbanı kesen de çoğaldı. <gülüyor> Dolayısıyla o kurbanlar yeteri kadar yetiyor. Ee, müstahap demiştim demin Hacci ifrat için daha önce de söylediğimi hatırlıyorum. Hacci ifratı yapanlar kurban kesmesini tavsiye etmiyoruz diye bir cümlem vardı. Yanlış anlaşılmış şey olarak e, tavsiye etmemenin sebebi şu. Bir kurban bayramında orada dünya kadar kurban kesiliyor. Binlerce kurban kesiliyor. Binlerce kurban kesilirken müstehabı yerine getirmek yerine ne yapıyorsunuz? Hem çok yapacak derseniz çok büyük bir meşakkate girmeniz gerekiyor, izdama girmeniz gerekiyor. Hem de nedir? Diyelim ki bir insan kendi ülkesinde fakirlerinin bulunduğu bir şehirde veya dünyada fakirlerin olduğu bir yerde üzerine vacip olmayan bir şeyi orada sevap kazanma ümidiyle keseceği bir şeyi fakir olan bir beldede, ülkesinde, akrabalığın olduğu yerde, köyünde, Veyahut da Afrika'da, Somali'de, işte Hindistan'da, Pakistan'da felaketlerin yaşandığı işte Burma, Myanmar gibi yerlerde keserse daha çok ecir alacağını ümit ettiğimiz içindir. Allah-u Alem. Ama bu e, hac ifrat yapanın, kurban kesmesinin, müstehaplığının önüne geçemez. Bu ba başka bir şey. Müstehap, müstehaptır. Ama ecir kazanmak isteyen böyle tercih etsin. Bu tavsiyeden ibarettir. Bu hüküm değildir. Tamam Evet. Dünya kadar kurban var. Elhamdülillah günümüzde bile hac eden insanlara artık kurban bulamama gibi bir tehlikesi de yok. Oraya dünyanın kurbanı akarak geliyor. Noktaladık.